Başakşehir Birliği Başkanımızın kıymetli eşleri Sayın Kübrakantol ve değerli konumuz Sayın Fatma Bayram. Anamızdalar. Güç akışlarınızla kendine hoş geldiniz. Sapanlar getirdiğiniz için hoş geldiniz diyelim. Kıymetli hanım efendiler. Bu ne böyle muhtevallı bir konu? Yani ne iddialı bir şey. Nasıl böyle bir başlık seçersen. Daha mütevazı, daha kolay ee, anlatılabilecek bir konu seçseymişim keşke dedim kendi kendime ee, Müslüman kadının toplumsal duruşu e, arkadaşlar Allah yardımcım olsun böyle e, çok kapsamlı e, birçok boyutu olan sosyal boyutu var, tarihi boyutu var e, efendim e, psikolojik boyutu var itikadi boyutu var e, Kur'an ve sünnetteki uygulamalarla ilgili fıkhi boyutu var e, ahlaki meselelerimizle ilgili e, boyutları var. Toplumsal dönüşüm, değişim bununla ilgili boyutları var. Yani çok kapsamlı bir konu. E, umarım inşallah bir ucundan bir kenarından sadra şifa olacak şekilde e, konuşmayı, anlatmayı başarırız. E, sizden ricam arkadaşlar e, bireysel kayıt almamanız, e, Bireysel kayıtlar ama tabii engel olamam, kontrol edemem. Sadece vicdanlarınıza bırakıyorum. Bireysel kayıt almamanızı rica ediyorum çünkü o oradan çok şey çıkabilir yani insanın başına çok problem açabilir. Böyle telefonlarınızı şöyle bir saatliğine unutursanız ne güzel olur. Yani daha derin bir iletişim kurabiliriz. Telefon yoksa aramıza giriyor diye düşünüyorum. Bir ikincisi bir sorunuz olursa, anlatılanlara bir itirazınız olursa ya da sizin bir bilginiz eklemek istediğiniz bir şey olursa tabii ki süreye riayet ederek yani ben sonuçta konuşmacı benim. Benim kadar konuşmayacaksınız ama e, lütfen ifade etmekten çekinmeyin. Böyle kalabalık salonlarda biraz çekiniyor hanımlar, kardeşlerimiz arasında. Dediğim gibi soru ya da katkı sunmak isteyenler hiç çekinmesinler. Arada da sorabilirsiniz. Sonunda da sorabilirsiniz. E, biliyorsak cevap veririz. Bilemiyorsak e, bakarız deriz yani. İnceleriz. Öğreniriz. Ulaştırırız. İnşallah Allah fırsat verirse. E, şimdi arkadaşlar önce e, nereden başlayalım buna? Tarihten başlayalım. E, Müslüman kadının tarihi arkadaşlar İslam tarihiyle başladı. Peygamber efendimizin e, pe Peygamberlikle görevlendirilmesi, işte Mekke'deki mücadelesi, o Mekke'deki mücadele sırasında biliyorsunuz konu daha ziyade itikadiydi Böyle sosyal düzenlemeler pek yapılmadı. O yüzden Kuranda Mekki ve Medeni ayetler çok ciddi içerik farklılığı gösterirler. Yani Mekki ayetlerde daha yoğun olarak inanç konuları ve ahlak konuları anlatılır. Medeni ayetlerde ise daha yoğun olarak cihat, savaş, münafıklık gibi biraz iç ilişkiler, biraz dış ilişkiler ve daha çok da işte ahkam ayetleri yani hüküm bildiren paramlar, farzlar, yeni bir toplumun inşasındaki temel uygulamalardan bahsedilir. Dolayısıyla bir kadının toplumsal konumu dediğimizde Mekke, Medine dönemi bizim Mekke döneminden daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü e, o Medine'de İslam kendi toplumunu kurdu. Mekke'de başka bir toplumun içinde varoluş mücadelesi gösteriyordu. Medine'de ise kendi toplumunu kurdu. Bu Medine'deki kadının durumuna baktığımızda arkadaşlar çok uzun bir e, hatta seri konferans konusu bu. E, çok çok fazla malumat var. Sadece bu sabah tekrar baktım. Sadece Buhari'de hadisler, şey Buhari ve Müslim'de 300'den fazla hadis Müslüman kadının Medine'deki sosyal hayatından bahsediyor. Sadece Buhari ve Müslim'de efendim. Devam edelim, inşallah. Ha evet. Leyhan Hanım hemen oradan gelen <gülüyor> e, <gülüyor> aktif müdahalesini yapıyor. Efendim e, dolayısıyla yani çok fazla malzeme var. Ben size birkaç başlık burada aktaracağım. Şunu bilelim yalnız arkadaşlar, Müslüman kadın Medine'de bazılarımızın zannettiği gibi böyle evine kapanmış, hiç dışarı çıkmayan, işte böyle övülüyor ya bazıları kadınları böyle övüyorlar, işte kaynını bile tanımayan, o kadar böyle dikkat ediyor ki mahremiyete, hani kocasının erkek kardeşini bile tanımıyor yani, hiç karşılaşmamış. İşte böyle e, evinde yemeğiyle, içmesiyle, ailesiyle plan meşgul olan e, bundan ibaret. Bütün hayatı bundan ibaret zannediyorlar. Öyle olmadığını bize kaynaklar gösteriyor arkadaşlar. Yalnız önce şunu söyleyeceğim. E, Müslüman kadın deyince tek tip bir kadın mı geliyor aklınıza? Yani bir kadın var, o Müslüman kadın... ...ve bütün Müslüman olan kadınlar o şablona uyuyor. Böyle bir şey mümkün değil ki bu, akla aykırı arkadaşlar. Kadın sayısınca hayat tarzı var. Efendim bir şey var, siz söyleyin. Kişilik karakter farkı var, yetenek kapasite farkı var, donanım farkı var, sosyal statü farkı var. Bütün bu farklılıkları arkadaşlar İslam doğal bir şekilde kabul ediyor temel prensiplere riayet etmemiz kaydıyla e, kadının e, kendi kapasitesiyle, kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla nasıl var olacaksa e, o şekilde var olmasına e, hiçbir şekilde engel olmuyor. Yani savaşlara katılan kadınlar var, evinden çıkmayan kadın var, efendim ticaret yapan kadın var, ilimle meşgul olan kadın var, e, sosyal e, dayanışmada, yardımlaşmada rol alan aktif çok hani hayır hasenat işlerinde öne çıkan kadınlar var. Ee, ne bileyim terzilikle, berberlikle, kuaförlükle e, meşgul olan kadınlar var. Zanaatlarla, çeşitli işte diricilik falan gibi. Peygamber Efendimiz'in kendi ailesinin içinde de öyle. Ee, bir defa bunun temel sebebi şu arkadaşlar. Cenab-ı Hak e, hiçbir insanı diğeriyle eşit olarak yaratmamıştır. Hukuksal eşitliği bir tarafa bırakıyoruz. Yani hukuk karşısında bütün insanlar eşittir. O ayrı. Ama hani donanım, kapasite, yetenek, şartlar, geldiğimiz aile, bulduğumuz imkanlar, fırsatlar bunların hiçbirisi birbirimizle eşit değil. Mesela bazı insanların enerjisi daha fazladır arkadaşlar. 3-4 tane çocuğu vardır, evinin bütün işini de yapar, yemeğini de yapar, temizliğini de yapar, çocuklarına da bakar. Yine de yani... ...günde beş altı kapının e, ipini çeker. Hani böyle ona da vakti vardır, gücü vardır. Bazısı yani e, eleştirmiyorum ve hani birini savunmuyorum, farklılıkları anlatıyorum. Bazısı da işte iki tane çocuğuyla bütün hayatı kilitlenir. Yani yardımcısı da yoktur, hani bırakabileceği kimse de yoktur. Kendisinin de öyle çok e, tahkati hali yoktur. Ancak onlarla baş edebilir. Bazısının arkadaşlar bütün tabi feministler bu açıdan da e, biraz hop oturup hop kalkıyorlar. Çok da haksız sanılmazlar bana göre katılır mısınız bilmiyorum. E, bütün kadınları da böyle çocuklu anne hani e, diye tanımlamamak lazım. Bazısı evlenmemiştir, evlenmiştir çocuğu olmamıştır. Çocuğu olmuştur, erken yaşlarda büyütmüştür. Kadın 45 yaşından sonra 45 yaşından sonra tamamen işlerini bitirmiştir yani büyük ölçüde. O kadar çok hikaye var ki. Çocukları mesela bugün içinde yaşadığımız İslam dünyasının krizleri nedeniyle çocuklarını büyüt, doğurup işte büyütüp sonra hepsini birden kaybeden var. Hayatta tek başına kalan var. Yani insan sayısınca hikaye var ve bu hikayelerde arkadaşlar Cenab-ı Hak hepimize hepiniz şu şekilde davranacaksınız diye tek bir hayat tarzını dayatmamıştır. Eğer tek bir hayat tarzını dayatsaydı sadece kadınlar için değil mesela deseydi ki Kur'an-ı Kerim arkadaşlar herkes cihad edecek. Herkes cihad edecek. Herkes evri bil maruf nehyanil münkar yapacak mesela. Veya herkes ticaretle meşgul olacak. Ticaret peygamber mesleğidir, herkes tüccar olacak deseydi. Bunu şart koşsaydı, yani herkesin bir tarzda yaşamasını şart koşsaydı, size söylüyorum bugüne kadar gelmesi imkansız olurdu İslam, Yani evrensel olamazdı. Bir sistemin evrensel olabilmesi için arkadaşlar, her insan tipinin o sistem içerisinde kendi yaşam alanını bulması gerekir. Yani kendisini var edebileceği alternatifleri o sistemine ona sunması gerekir. Mesela bazısı e, entelektüel, böyle zihni, e, soyut konularla meşgul olmaktan zevk alır. Yani okul diplomalı olması bile şart değil. Bazı insanlar vardır böyle, hep böyle bu tip sorular sorar, maneviyata dair, metafiziğe dair... Böyle derin düşünsel konulara dairdir. Kafası hep ona çalışır mesela. Bazısının bunlar hiç uğrunda değildir. Elin altında bir sürü imkanlar olduğu halde bir kitabın kapağını bile açmaz. Ben tanıyorum mesela evine izli saklı kitap götüren hocalarımız vardı. Niye? Hanımı eve kitap istemediği için. Şimdi bu da bir hanım. Yani bütün hanımlar... ...dinimiz deseydi ki bütün hanımlar çok entelektüel olacak, çok kültürlü olacak... ...Müslüman kadın dediğim okuyan kadındır deseydi okumayı sevmeyen e, bir sürü insanımız var bizim... ...onlar ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Yani her tip insan arkadaşlar bu din içerisinde iyi kul, tırnak içerisinde... ...iyi bir kul olma imkanını kendisine bulur, bulmalıdır... Eğer bir yol tıkatılmışsa haram olmadığı halde, bunun altını çiziyorum. Yani Allah onu yasaklamadığı halde bir yol erkeklere veya kadınlara fark etmez. Daha çok da kadınlara kapatılmış. Onun için kadınlar biraz bu çağda ee, böyle problem çıkarıyorlar diyelim Hani bazılarına göre. Efendim. Allah yasaklamadığı halde bir yolu kapatmışsınız, kapatırsanız arkadaşlar oradan uzun vadeli derin, köklü sosyal problemler türer. Bu bakımdan toplumsal hayatta Müslüman kadının duruşu dediğimizde biz tek tip bir Müslüman kadından bahsetmiyoruz. Burası çok önemli. Yani bir kadın dünyanın herhangi bir yerindeki veya bizim ülkemizdeki herhangi bir Müslüman kadın dese ki arkadaşlar evlenip çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum. İşte 4-5 tane çocuk yapacağım. Bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye'de bunlar resmi rakamlar. Arkadaşlar yani resmi bir toplantıda sunulan e, bilgileri size sunuyorum şu anda. E, Türkiye'nin e, doğum oranı 1.51 yani bir anne babanın 2'den az artık çocuğu oluyor ortalama. Bu da ne demek biliyor musunuz? Dünya tarihine kıyasladığınızda kısa bir süre sonra bu millet yok olacak demektir. 1.8'in altına düştüğünde kriz kabul ediliyor. Kriz. Ya affedersiniz, ikinin altına düştüğünde kriz, 1.8'in altına düştüğünde yok oluşturacı kabul ediliyor. Yani bir ailenin en az 3 çocuk, boşuna söylemiyormuş yani cumhurbaşkanımız doğurması lazım ki bir millet yükselsin, çoğalsın, ilerileyiz. Bize sürekli ne denildi arkadaşlar özellikle 90'lı yıllarda benim işte gençlik yıllarım oluyor. Ne denildi işte az çocuk yapmak, bakabildiğin kadar çocuk yapmak. İşte e, ve çocuk yap, çocuk bakma konusu o kadar abartıldı, o kadar abartıldı ki aman dedik biz ancak şu kadarına bakabiliyoruz. İşte Allah'tan üç tane de yani o e, eşitleyin. Peki yine bu araştırmaya göre OECD ülkeleri içerisinde arkadaşlar doğurganlık oranı en yüksek olan ülke hangisi biliyor musunuz İsrail. E, yanılmıyorsam rakam 7 yani bir aileye düşen ortalama çocuk sayısı. Normal doğum yapanlar bile orada tüp bebek yöntemini seçiyorlarmış ki ikiz, üçüz olsun ve çok çoğalsınlar diye. Diyelim ki işte bu ortamda bir Müslüman kadın dedi ki ben işte şey yapmayacağım, öyle bir çalışma hayatı, sosyal hayat düşünmüyorum. Ben evini seven, evinde huzur bulan insanın Toplumsal onaya da çok fazla ihtiyaç duymuyorum. Diyelim ki beni ev hanımı diye küçümsüyorlar falan. Hiç de önemli değil benim için. Dört beş tane çocuk yapacağım dese İslam dini ona olur mu sen geri bir insan mısın? İşte neden kocanın parasıyla geçiniyorsun? Neden ev hanımlığıyla kendini sınırlıyorsun? Mutlaka çalışacaksın. Mutlaka bir toplumsal hayata katılacaksın diye şart koşar mı arkadaşlar? Koşmaz. Peki tersi olsa bir kadın dese ki işte tamam hani ülkemiz açısından bu konu kritik ama ben öyle çok çocukla falan ıı, aram hoş değil, başım hoş değil. Ben en fazla bir tane yaparım ee, ondan sonra sonra da işte benim hayallerim var ben iyi bir kadını olacağım veya büyük bir ressam ol. Büyük olması şart değil bu büyüklük de kafamıza girmiş bir yerden. İşte ben sanatla meşgul olacağım. Veyahut da az önce konuştuk Beyhan Hanımlarla ben hayırseverliğe kendimi adayacağım. Mesela böyle insanlar var. Hayırseverlik çalışmalarına kendimi adayacağım. Ben insanlığın yaralarını saracağım. Aslında orada da başka psikolojik temelleri vardır o konunun ama olsun. Yani. Ben kendimi böyle gerçekleştireceğim diyen birine de İslam, Hayır Müslüman kadın dediğin eylenir. Çocuk yapar dört, üçte, üç tane, dört tane neyse ve elinde oturur. Sen bunları yapamazsın diyor mu? Hayır demiyor arkadaşlar. Ee, tekrar ediyorum en başta söylediğimi. Yeter ki Allah'ın çizdiği sınırlara biz riayet edelim. Allah'ın çizdiği sınırlar nelerdir? Onları konuşacağız arkadaşlar. Zaten konumuzun asıl e, ana fikrini orası oluşturuyor. Ee, günümüzde bu Müslüman kadın üzerine yapılan çalışmalarda arkadaşlar veya da işte konuşmalarda e, iki ucun iki farklı şekilde Müslüman kadını değerlendirdiğini gözlemliyoruz. Bu e, Elimdeki kitapta da var bu konular arkadaşlar. E, e, meraklılarına tavsiye ederim. Şule Bayrak editörlüğünde yayınlanan Kadın Olmak kitabı. Yani böyle ders kitabı gibi çalışmamız gerekiyor. Ee, o kadar güzel hazırlanmış e, harika bir metin metinler var içerisinde harika metinler var ee, bu kitaptan size aktaracağım bir bilgi günümüzde arkadaşlar Müslüman kadın üzerine değerlendirme yapan iki uç var bu iki uç Müslüman kadın hakkında iki uç değerlendirme yapıyorlar herkes kendi durduğu yerden bakıyor bir grup e, diyorlar ki Bunlar tam böyle küresel, oryantalist, İslam'a böyle küçümseyici bir nazarla bakan, emperyalist, kapitalist, batıcı bakış açısıyla bakanlar, bunlar efendim Müslüman kadının geri kaldığını, kurtarılması gerektiğini söylüyorlar. Yani Müslüman kadın geri kalmıştır, kurtarılması gerekir, özgürlükten mahrumdur, ona bu özgürlüğün verilmesi gerekir. Kurtarılması gereken bir zavallı gözüyle bakıyorlar. Diğer grup ise arkadaşlar e, dindar insanlar yani Müslümanlar kendi içimizde bize bakış açısı arkadaşlar. Onlar da e, kültür bağımlı kadın söylemi üzerinde ısrar ediyorlar ve kadınların alışına geldik geleneksel rollerden farklı taleplerinin olmasını kesinlikle yadırgıyorlar. Kadınlar kültüre, ahlaka, dine ayrı, aykırı davranmakla itham ediliyor bu kesim tarafından. Yani kendi dindaşlarımız bizi İslam'dan uzaklaşmakla, gelenekten uzaklaşmakla, yoğuzlaşmakla itham ediyor. Bizim uzak olanlar, bizim düşmanlarımız da bizi çok delik almakla, Dünyayı takip edememekle, kendimizi sınırlamakla, işte köle hayatı yaşamakla falan itham ediyorlar. Birinci grup işte dindar olanlar diyorlar ki arkadaşlar bugün bunu çok duymuşsunuzdur. Kendi içimizde yani bizim Müslüman kardeşlerimiz bunlar. Mesela şöyle bir konu var diyelim ki gündemde, aile kurumu zayıflamakta değil mi böyle bir tespit var. Aile kurumu zayıflamaktadır. Bütün dünyada bizim ülkemizde de arkadaşlar. Ya bu arada onu söyleyeyim. 2014 yılında yapılan bir araştırmada Türkiye 29 ülke içerisinde değerler sıra, sıralamasında sondan üçüncü olmuş. E, Türk insanının sadece yüzde sekizi diğerlerine güveniyormuş. Diğer insanlara. Yani diğer insanlara güvenilir buluyor musunuz sorusuna. Evet, güveniyorum insanlara diyen yüzde sekiz Türk toplumunda. Yani tabii işte bu bizi kadını bütün bu bozulmalardan kadını sorumlu tutan bizim dindar kardeşlerimiz aile kurulu çöküyorsa kadın sorumlu değerler zayıflıyorsa kadın sorumlu. İşte ne bileyim yani ne gibi ne kadar ahlaki ve sosyal problem varsa bunlardan hep kadın sorumlu. Peki bu sorunlar nasıl çözülecek? İşte kadının sosyal hayatı bırakıp evine dönmesi lazım. Şimdi nüfus azalıyor mesela, nüfus azalıyor. Onu da kadına bağlıyorlar. Kadın çalıştığı için, çalışmaya başladığı için nüfus azalıyor diyorlarmış. Yalnız orada biraz baltayı taşa vurdular. Çünkü arkadaşlar ev hanımları da doğurmuyormuş bu tip araştırmaya göre. Yani bu OECD ülkeleri arasında yapılan araştırmaya göre az doğurmak sadece çalışan kadınlarla ilgili değil evde oturan hanımların da artık çok çocuk yapmak istemedikleri söylenmiş. En hasıl arkadaşlar Müslüman kadın bir kesim tarafından yeterince modern olmamakla suçlanıyor. Diğer kesim tarafından ise yeterince Müslüman olmamakla suçlanıyor. Yani Müslümanlar diyorlar ki yeterince Müslüman değilsiniz, İslam'dan uzaklaştınız. Modernlerde diyorlar ki yeterince modern değilsiniz, biraz gerisiniz, bizi arkadan takip ediyorsunuz diyorlar. Ee, buraya kadar bir resim arkadaşlar çizmeye çalıştım. Yani nasıl bir dünyada bulunduğumuza dair bir e, çerçeve çizmeye çalıştım. Bu gidişat geri çevrilebilir mi? E, çevrilmeli mi? Dünyada böyle geriye dönen bir toplum var mı? Hani bir millet var mı? Böyle bir şey dünyada mümkün mü? Ee, ne yapmamız gerekiyor? Ee, duruşumuzu hem e, dinimizin temellerinden, asıl değerlerinden uzaklaşmadan, hem de e, yaşadığımız dünyanın gerçeklerinin de çok arkasına düşmeden e, nasıl duruşumuzu koruyabiliriz? Kendimce işte bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ama önce Hazreti Peygamber dönemindeki kadınların tarif edildiği bir metinden size şöyle hızlıca bir alıntı yapayım. Kadınlar Resulullah'ın devrinde arkadaşlar Cuma, bayram ve vakit namazları için camilere devam etmişler. Çarşıda, pazarda alışveriş yapmışlar. Erkeklerle beraber zaman zaman savaşlara katılmışlar ve geril hizmetlerde çalışmışlar. Bizzat Peygamberimiz bazı kadınları kamu göreviyle görevlendirmiş. Ee, Okuma-yazma bilen kadınları diğerlerine öğretmekle görevlendirmiş. Ee, Asıl saadette, yani hiçbir zaman şu yapılmamış arkadaşlar Peygamber Efendimiz döneminde. Aranızda ilahiyatçılar vardır, bu konuları çalışanlar vardır. Aksini biliyorsanız, ben yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Şu hiçbir zaman olmamış. Mesela Peygamberimiz şöyle dememiş. Ticaret erkeklere mahsustur, kadınlar ticaret yapmasın dememiş. Sadece bir kere Uhud Savaşı'na çıkartan, o ben bir kere biliyorum, belki başka rivayet de vardır. Bugün hiçbir kadın bizimle gelmesin demiş Peygamberimiz. Yani meydan savaşlarına kadınların gelmesini istememiş. Çünkü hani esir düşebilirler düşmana diye. Fakat yine savaşın devamında biliyorsunuz Peygamber Efendimiz ve ordusu o savaşı kaybetti. İslam tarihçileri çeşitli manevralarda kaybetmediler aslında falan deseler de <gülüyor> Realitede <gülüyor> kaybettik yani o savaşı. Ve peygamber efendimizin öldürüldüğüne dair bir şayağı yayıldı. Musab bin Umeyri peygamberini zannederek öldürdüler müşrikler. Ee, peygamber öldürüldü diye bir şayağı yayıldı. Medine'ye geldi bu şayağı. Medine'den e, bazı kadınlar, bak hepsi değil, hepsi değil arkadaşlar. Bazı kadınlar eline efendim gazlı beze alan, şey, yara bezi, sargı bezi alan... Efendim kova, kazma, alan yani orada ne lazım olabileceğini o anda düşünüyorsa eline bunları alan arkadaşlar su alan mesela e, koşarak savaş meydanına gittiler. Biliyorsunuz Medine ile Uhud arası biraz mesafeli ama bir insan oraya gidebilir yani yürüyerek. Gittiler hatta Peygamber Efendimizin o en kritik anda bütün sahneye Peygamberimizi bırakıp kaçtılar ya biliyorsunuz iki düşman arasında kalınca. Bazıları diyor ki biz diyorlar o gün bir tepeden öbür tepeye koşarken kaçıyorlar yani topuklarımız kalçalarımıza değiyordu diyorlar. Yani böyle. O şekilde panik halinde dağıldılar ve kaçtılar. Peygamber Efendimiz'i bir kadın korudu arkadaşlar. Oklara ve mızraklara karşı önüne geçerek Peygamberimiz'i orada bir kadın korudu. Mesela Peygamberimiz o sırada da o kadınlara ben size gelmeyin demedin mi niçin geldiniz demek? Çünkü orada bir olağanüstü kriz var. Hatta bu yüzden e, İslam fakifleri diyorlar ki düşman sınırların dışına kadar gelmişse yani sınırların İslam ülkelerinin sınırlarının dışındaysa düşman cihat erkeklere farzdır. Eğer düşman sınırlardan içeriye girmişse cihat kadın erkek herkese farzdır diyorlar işte bu e, uygulamalardan yola çıkarak. Yani peygamberimizle birlikte savaşlara katılmışlar. Hiçbir ilim dalından, hiçbir sosyal faaliyetten tecrüt edilmemişler arkadaşlar. Fakat ne yazık, şimdi bu, bu sahabe içerisinde biri var, biraz kadınlardan hoşlanmıyor. Kadınlarla böyle e, şey, sıkıntılı yani arasındaki ilişki. Kim o? Hazreti Ömer, hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar. Hazreti Ömer diyor ki, biz diyor peygamber hayattayken... Kadınlara karşı çenemizi hep tuttuk, aman bir ayet daha iner de bu kadınlara bir hak daha verilir diye. Peygamber vefat ettikten sonra biz eski halimize döndük diyor. Yani peygamber hayattayken aman işte sertleşmeyelim, sınır koymayalım, olur ya bir ayet daha iner bunların haklarını söyler falan diye. Ee, Hazreti Ömer böyle. işte tesettürü ona boşluyuz. Bu espri arkadaşlar. <gülüyor> ee, o diliyor işte diyor ki Ya, ya Resulallah diyor keşke diyor ki ayet gelse de bu Müslüman kadınlar böyle ser serpe pekezmese falan diyor. Muvafakatı Ömer deniyor bu ayetlere arkadaşlar. Böyle birkaç ayet var. Hazreti Ömer istedi diye gelmez ayet. Ayet daha gelmeden e, onun gelmesini istiyor. Yani o kadar zihni Vahya uygun. Anlatabildim mi? Şimdi arkadaşlar bize Hazreti Ömer ne kadar anlatıldı? Ömer'in karısı ne kadar anlatıldı? Bizim kendi yolumuzu, kendi benliğimizi bu çağın Müslümanları olarak yani bu salondaki bizler olarak ben kendi adıma söylüyorum tabi sizi tanımıyorum da bulmamızı zorlaştıran şeylerden birisi de İslam'ı kadın modeller üzerinden değil de hep erkek modeller üzerinden öğrenmeniz. Yani biz e, tabii ki Peygamber Efendimiz hepimizin peygamberi ve kadınların da erkeklerin de onun hayatını biliyoruz ama mesela Hz. Ayşe'yi neyle meşgul olurdu? Ben geçen gün yetimler vesilesiyle onun hayatına e, na rastladım. Yetimlerden bahseden bir kaynaktan. Çok fazla sayıda çocuğa koruyucu ailelik yaptığını biliyor muydunuz Hazreti Ayşe'nin? Kendi çocuğu olmamış ama yani ismi geçen 8-10 kişiyi saydım ben. İsmi geçmeyen belki daha fazla yetim çocuğa hamilelik yapmış, kadınlar, e, onların içindeki kız çocuklarını alimler olarak yetiştirmiş, tarihe isimleri geçmiş, e, kişiler var onların arasında. Çok fazla hayır hasenat işlerine karışmış, siyaset yapmış... Hazreti Ayşe, ben bir kere üniversitedeyken böyle dedim de hoca dedi ki yaptı da iyi mi oldu dedi. Hazreti savaştı ya. <gülüyor> yani İslam dünyasında bir kriz tabii o ilk kriz diyelim, büyük kriz. Ama sonuçta bir savaşı yönetti. Yani hiç kimse mesela şunu dedi mi Hazreti Ayşe, Ya bir Müslüman kadın nasıl oluyor böyle bir şey nasıl yapabilir, otursun elinde kimse dedi mi? Hayır, tam tersi o hiç söylenmediği gibi. Sadece fikirsel olarak tartıştılar. Yani bu yol doğru mu değil mi? Hani bu izlediği siyaset doğru mu değil mi? O tartışıldı. Hiç kimse Hazreti Ayşe'nin e, siyaset yapmaya kalkmasının Müslüman bir kadına yakışmayacağını, Hz. Ali'ye direnmek ne demek yani? Nasıl böyle bir şey yapabilir? Hani hiç kimse böyle bir şey söylemedi sahabeden. Nitikim onun ordusu da meleklerden oluşuyordu yani. Sahabeden oluşuyordu sahabe. Onun emri altında bir savaşa girdiler. Düşünün. Ee, Hazreti İdamber döneminde arkadaşlar kadınlar toplumdan tecrit edilmemişler. Kendi düğünlerinde yabancı erkeklere bir saat hizmet ettiklerine dair rivayetler var. Yani bunları okuyunca bizi bugün köyden kovarlar. Mahal Müslüman mahallesinden kovarlar. Hani buradan da sağ salim çıkarım inşallah. Bayağı bir e, tedbirli diğer. Hani güveniyorum. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Yani biz doğruları veya kaynaklarda yazılı olanı bile söyleyemez hale geldik. buharinin nikah bahsinde geçiyor mesela bu rivayet. Bu dönemde kadın ihtiyacını temin için sokağa çıkmış, erkeklerle belli ölçüler içinde konuşmuş, hatta zaman zaman haklarını almak için erkeklerle kıyasıya mücadele etmiş. Yine bu dönemde bazı kadınların zabıta memurluğu, görevi yaptıkları, safih kaynaklarda rivayet ediliyor. Hadislerde şu meslek şu cinse aittir, diğer cinsten olanlar bu mesleği icra edemez şeklinde sınırlayıcı ve yasaklayıcı bir hüküm mevcut değil arkadaşlar. Ee, peki ne oldu da sonradan bu işler değişti? Ee, inanın arkadaşlar burada Şule Albayrak'ın makalesi var kitabın sonunda. Ee, Şule Albayrak Hoca'nın makalesi var. Bu makalede ilim baksinde arkadaşlar, bir iki rakam size aktarayım. İlim geleneğinde kadınla ilgili. Şimdi rakamlara bakın arkadaşlar. İmam Şafi, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, Hatip El Bağdadi, Ahmet Bin Hanbel, İmam Buhari ve İbn Teymiye gibi büyük İslam alimlerinin kadın hocaları var. Kadın hocalardan dersler almışlar. Zaman içinde itirilmiş bu özellik, arkadaşlar, ee, özellikle Muhammed Ekrem Nedvi'nin Muhaddisat adlı eserindeki bilgi e, eserinde yügülerine ulaşabildiği ilimle uğraşan yaklaşık 8 bin Müslüman kadın din aliminden bahsediyor. Onların biyografisinden bahsediliyor. Ele aldığı kadınlar arasında İslam dünyasının birçok bölgesindeki büyük cami ve medreselerde kadın erkek öğrencilere hadis ilmi okutanlar olduğu gibi fetva veren, Kur'an tefsir eden kadınların verdiği hükme yerine göre muhalif olabilen yöneticileri eleştiren İnsanlara vaaz veren kadınlar da kayıtlı. Muhammed Ekrem Nedvi, İngiltere'de bir öğretim üyesi. Arkadaşlar, Cambridge'de galiba ya da Oxford işte ikisinden birinde. Ee, orada Müslüman kadının tarihteki yerine dair çok fazla eleştiri alıyor akademisyenlerden. Bunun üzerine diyor ki, ben diyor, bu konuyu çalışacağım, sizin bildiğiniz gibi değil diyor. Sadece... Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Sadece hadis ilmiyle meşgul olan kadınları araştırıyor. Muhaddisat kadın hadisçiler demek. Sadece hadisin. Bak bunun içine müfessirler yok, fakirler yok, şairler yok, tarihçiler yok, sufiler yok. Sırf hadisinle. 40 cilt arkadaşlar. 40 cilt kitap yazıyor. Bunun çok büyük olduğu için sadece birinci cilde basılabiliyor. İslam dünyasının her bölgesine seyahatler etmişler, e, bu e, derslere katılmışlar, dersler vermişler e, bu kadın alimler. Hiçbir zaman hiç kimse de bundan rahatsız olmamış, ne oluyor din elden gidiyor, aile yapımız çöküyor e, falan hiç kimse dememiş arkadaşlar. Burada bütün mesele ne? işte bizim biraz da üzerinde durmamız gereken bu kadınlar, ee, iki, üçüncü kere söylüyor olacağım galiba konuşmanın başından beri ee, o sosyal hayatı o ilmi hayatı veya o ticaret hayatını yürütürlerken arkadaşlar e, Allah'ın çizdiği sınırlara riayet ederek bunu yapmışlar. Yani şimdi demin dedik ya bir taraftan Batılılar bizi eleştiriyor kadını eve kapattınız diye. Diğer taraftan Müslümanlar bizi eleştiriyor kadını sokağa çıkardınız aile yapısı bozuldu diye. Buradaki itidal noktası nedir arkadaşlar? Kadın evinde oturacaksa da sokağa çıkacaksa da Allah'ın yasalarına riayet ederek bunları yapmalıdır. Müslüman kadın. Ha Etmezse ne olur? Etmezse bizim yapacağımız bir şey yok. O Allah ile kendi arasındadır. Ama Müslüman kadını temsil etmez. Müslüman kadını temsil etmemiş olur. Müslüman kadın dediğimiz kişi adı üzerinde Müslüman Allah'a teslim olmuş demektir. Ee, Allah'ın kitabına Rasulünün yoluna, sünnetine teslim olan kadındır. Bunun arkadaşlar temel, en temel iki tane prensibi vardır. Ee, kadınlara özgü olan. Geri kalan toplumsal ahlaki sorumlulukların tamamı erkekleri de ilgilendirir, kadınları da ilgilendirir. Ee, mesela ne diyelim? Kimseyi istismar etmemek. Kadınlara mahsus bir şey mi? Hayır. Kimsenin emeğini istismar etmemek. Erkeklerin de buna rüyayet etmesi gerekiyor. Kadınlarında. Kimsenin arkasından konuşmamak. Erkeklerin de konuşmaması gerekiyor. Kadınlarında. Yani Kur'an'ın tamamı hem erkekler hem kadınlar için. Burada kadınlara yani erkekleri de ilgilendiriyor ama kadınları doğrudan ilgilendiren iki şey var arkadaşlar. Birincisi tesettür, ikincisi ihtilat meselesi, fıkhi açıdan. Tesettür nedir arkadaşlar? Kadının evden dışarı çıktığında, bu benim fikrim, biraz da böyle akılda kalsın diye çarpıcı ifadeler kullanıyorum ama hani siz bunu daha mut anlayın. Evden dışarı çıktığında arkadaşlar Allah'ın çizdiği sınırlara riayet ederek yine e, cinselliğini e, örterek, ikinci plana alarak toplumda var olmasıdır. Tesettürün amacı budur. Ve bütün dünyaya da ben Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmuş bunların ciddiye alan, bunlara riayet eden bir insanın mesajı vermesidir. Şimdi bazen bu, bizim ülkemizde tesettür böyle hani her an kanamaya hazır bir gidiyor, olduğu için Bu konuda konuşurken çok dikkatli olmak gerekiyor. Siyasi çağrışımları var, başka çağrışımları var. E zaten bir ötekileşme probleminiz var. Mesela tesettürden bahsettiğiniz ortamda açık birleri varsa tesettürü olmayan rahatsız olabiliyorlar. Ya, olmayın kardeşim. Hani diyelim ki benim olduğum ortamda sağlıklı beslenmeden bahsedince ben çok rahatsız olman mı lazım yani? Kişisel olmamak lazım bunu. Hakikat hakikattir. Sen ne kadar uyabiliyorsan o kadar uyarsın. Ee, ama işte öyle değil bizim ülkemizde. Herkesin birbirini ya suçlama ya aklama gerekçesi olduğu için çok fazla kamplaşmalara sebep olduğu için büyük bir backgroundu var yani bu konunun. O yüzden biraz böyle Hani şeye dokunmadan, o yaralara dokunmadan soğukkanlı bir şekilde bu konuyu konuşmak kolay olmuyor. Şimdi arkadaşlar diyorlardı ya bize sizin bu kıyafetiniz, işte bu şekilde giyinmeniz dindarlığınızdan değil. Bu siyasi bir sembol diyorlardı. Ben o zamanlar diyordum ki el hak doğru, tesettür bir semboldür arkadaşlar aynı zamanda. Bazıları tesettürün hikmetini anlatırken, işte kadını korumak için diyorlar. Arkadaşlar, çok ayıp oluyor yani. Tesettürlü olmayan kendini koruyamıyor mu? Size soruyorum, bütün tesettürlü kadınlara, tesettürlü olmasaydınız, kendinizi koruyamayacaktınız, onun için mi örtünüyorsunuz? Hayır, hayır arkadaşlar. Tesettürlü olan bütün kadınlar kendini çok mu koruyor? illegal ilişkilerden. Hayır. Demek ki bunun korunmakla öyle çok fazla ilgisi yok. İşte kadın şeymiş de nadide bir mücevhermiş de şey işte insan bir mücevheri böyle 40 tane kutunun içinde saklanmış da kıymetli kasalarda saklanmış da falan. Çok nesneleştiren bir şey. Yani bunları bu benzetmeleri yapmayın arkadaşlar. Tesettür bütün dünyaya şunu demektir. Ben Müslüman bir kadının, Allah'ın çizdiği yasalara riayet ederim, hayatımı ona göre yaşarım, benden bir beklenti olmasın demektir. Eğer tesettüre bütün unsurlarıyla riayet ederseniz arkadaşlar, dikkat ederseniz tesettür kelimesini seçiyorum. Başörtüsü çünkü tesettürün yüzde biri falandır. Yani veya o yüzde onu olsun. Tesettürün daha pek çok unsuru var. Bu unsurlarla beraber siz arkadaşlar tesettürü gerçekleştirirseniz bütün dünyada göreceğiniz muamele bacım muamelesidir. Ee, yurt dışında okuyan bir genç kıza sormuştum. Çok merak ettiğim bir konuydu bu benim. Ee, üniversiteyi okuyor lisans dönemi. Hani lisans dönemindekiler biraz daha böyle çaylak oluyor. Hani çok tecrübesiz oluyorlar. Ve Amerika'da çok serbest bir ortamda ve üniversite yurdunda kalıyor. Hani... Kendi evi falan da değil. Dedim ki bu Amerikalılar hani böyle size bir takım uygunsuz tekliflerde bulunuyorlar mı? Olur ya yani adamın böyle şeyleri vardır. Hayalleri vardır. İşte Çinliyle de beraber oldun. İşte e, Siyahi'yle de oldum Başörtülü kadından. Hani listesi vardır. Renkisini de e, hedef olarak görür falan. Hiç böyle hani beraber olmak, çıkmak falan bu teklifleri alıyor musunuz? Hocam dedi biliyor musunuz dedi koridorun ucunda bizi gördükleri zaman duvara yapışıyorlar sister, sister diyorlar dedi. yani rahibe <gülüyor> rahibe muamelesi yapıyorlar ama bu tekrar ediyorum sadece başörtülü olmaz yani o sosyal hayatta bulunuşun bütün kurallarıyla birlikte olur mesela bir erkek içinde böyle neyse erkekleri bilmeyelim biz kendimizden mesulüz işte tesettürün arkadaşlar şartları vardır Mesela Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar mücmel bir, bir kitap mıdır, mufassal bir kitap mıdır? Yani mücmel ne, mufassal ne? Bilhassa kullanıyorum arkadaşlar bak, atalarınızın dilini bilmiyorsunuz. Mücmel özet demek, mufassal detaylı demek, tahsilattan geliyor. Detaylı, yani Kur'an özet bir kitap mıdır? Çok detaylı bir kitap mıdır? Özettir arkadaşlar. Mücmel bir kitaptır. Özettir. Şimdi ben bazen hayal ediyorum. Mesela Cenab-ı Hak bana deseydi ki Ey Fatma Bayram sen iyi kötü bir şeyler biliyorsun. Şu insanlığın son peygamberinin kitabını sen yaz. Yani Kur'an'ı sen yaz. Ama bu kitaptan sonra bir daha kitap gelmeyecek. İnsanlar kıyamete kadar bununla amel edecek. Arkadaşlar 40 cilt mi yazardık? 50 cilt ne? Yani aman o bir şeyin eksik kalmasın diye. Tam tersi arkadaşlar Cenab-ı Hak kullarına güveniyor. Sırf özeti o ana fikirleri söylüyor. Detayları zaten Peygamber'in sünneti var ve kulların içtihadına bırakıyor. İçtihad olmasaydı da din evrensel olamazdı. kadar özet bir kitapta arkadaşlar yürüme şeklinizle ilgili ayet var. Yürüme şekli. Diyor ki ayaklarınızı yere vura vura yürümeyin. Kalbinde hastalık olanların hastalığını uyarmayın. Ses tonuyla ilgili ayet var. Maruf ve çilek konuşun. Kalbinde hastalık olanların hastalığını uyarmayın. Bunlar tabii kaydedildiği için işte ben tam özgür konuşamıyorum arkadaşlar. O Maruf veç ile o konuşmak ne demek? Başka türlü konuşmak ne demek? Bir alo demek bile arkadaşlar karşı tarafa mesaj verebilir. Detayı söylüyor. Niye? Niye arkadaşlar? Bunlar tesettür emri konuşma şekli, yürüme şekli neyi gösteriyor biliyor musunuz? Müslüman kadın toplumda var olabilir, var olacaktır. Var olurken bu kurallara göre hareket edecektir. Tabii diğerlerine düşen görev yok mu? Elbette var. Allah aşkına o soruyu artık çok klişe, o Hocam tamam da erkeklere hiç görev düşmüyorum. Ya biz erkeklere konuşsaydık erkeklere düşen görevleri anlatırdık. Tabii ki var. Yani Allah... E, tavşana kaç, kazıya tut deniyor ki. Tazının da kuralları var, tavşanın da kuralları var. Ama biz kadın kadına konuştuğumuz için konumuz da bu olduğu için bunu anlatıyoruz. Yoksa tabii ki işte bakışlarına hakim olmaları gerektiği vesaire zinaya yaklaşmamak emri kadın erkek herkese e, emredilmiş. Şimdi arkadaşlar geriye dönebilir miyiz? Yani ha, önce şunu söyleyeyim. Peygamber döneminde Müslüman kadının durumu buyken sonra ne oldu da elinden iki sokak öteye bile çıkamayan kadına dönüştü? Diyeceksiniz ki öyle bir şey mi var? Evet arkadaşlar Osmanlı döneminde ben e, bir doktor tezi çalışan birisinin notlarında gördüm. E, padişah fermanı var. E, elinizden iki sokak ötede bir kadın tek başına bulunursa kocasına ya da oğluna meydan dayağı atılacak diyor yani evinden iki sokak öteye gidebiliyor ancak iki sokaktan daha ileri giderse o kadının kocasına ya da oğluna meydan daya atılacak. Bir taraftan işte Muhammed Ekran ne dediğinin muhaddisatında okuyoruz. Kadın en kervanla yola çıkıyor. Bütün ilim meclislerine katıla katıla katıla Kuzey Afrika'dan Şam, Kahire, Şam, Bağdat, Orta Buhara, Semerkant oralara gidip tekrar geri dönüyor. Fatıma Binti Saat ismi. Efendim, bir de Tarihte bunlar oluyor ama Osmanlı'ya geliyoruz veya işte geliyoruz bu çağa doğru. İki sokak öteye çıkamaz. Bunun çok çeşitli gerekçelerini tarihçiler sayıyor. En önemli kapanma diyelim şeyden eve kapanmayı kastediyorum. E, pandemideki gibi kadınların eve kapanması en önemli sıçraması arkadaşlar Emeviler döneminde görülmüş. Emeviler dönemi kitlesel olarak insanların Müslüman olduğu bir dönem. İslam dünyası birdenbire bu Müslüman olan Türkler diğer milletlerden insanlar onların göçleriyle doluyor şehirler, karışıyor. Ondan sonra ve Emeviler, Araplar yani soylarının korunmasına çok düşkün, asalete çok düşkün fanatizm düzeyinde yani. E, aman kızlarımız yabancılarla evlenir, soyumuz karışır diye kadınlarının eve kapanmasını söylüyorlar. Ve tabii her dönemin, arkadaşlar, her dönemin kendi ruhu vardır. Ve o dönemin ruhuna uygun ilim üretiyor ilim adamları da. Yani o dönemlerde yazılan e, fıkıh kitaplarına falan baktığınızda kadın ne oluyor birdenbire. İşte tehlikeli oluyor, sokağa çıkması yanlış oluyor, kimseyi tanımaması gerekiyor, evinin en gizli köşesinde namazını kılması gerekiyor falan. Halbuki Peygamber Efendimiz döneminde biliyorsunuz beş vakit namaza dahi kadınlar geliyorlar. Hz. Ömer işte az önce onu söyleyecektim, Ömer'i tanıyoruz ama karısını hiç tanımıyoruz diye Hz. Ömer hanımına diyor ki mescide gitmeyeceksin diyor, izin vermiyorum diyor. Hz. Ömer'in hanımı da diyor ki ben onu hep söylerim arkadaşlar Aslanın dişisi de aslandır. Yani aslan sadece erkek aslan değil. Üstelik de belgeseller izliyor musunuz? Hayvan bunlar belgesellerini izleyin arkadaşlar. Avlanan da dişidir aslan ailesinde. Ee, Hazreti Ömer'in hanımı diyor ki vallahi diyor sen ne dersen de Allah Resulü yasaklamadıkça ben caniye giderim diyor. Hazreti Ömer'in hanımı söylüyor bunu. Beş vakit namaza camiye geliyorlar. Nereden biliyoruz arkadaşlar? Bir gün sabah namazını peygamber efendimiz kısa kıldırıyor. Normalde sabah namazlarının kıraatını çok uzun tutarmış peygamberimiz. O gün çok hızlı ve bitiriyor namazı. Şaşırıyor sahabe, ya Resulallah diyorlar, namazı çok hızlı kıldınız, kısa kıldınız. Ee, diyor ki, bir bebeğin ağladığını duydum, annesinin aklı onda kalmasın. Yani küçük bebeğiyle sabah namazına geliyor insanlar. Ben üç tane çocukla sokağa çıktığımda toplum bana şey diyordu. De herkes yani. Aman yavrum sen işte kenardan git, ara sokaktan git falan işte. Hatta bir gün kızım dedi ki anne biz çok mu fazlayız dedi. Yani o kadar han toplum rahatsız oluyor ki çocuklarla bir yerde bulunmanızdan. Biz çok mu fazlayız demişti. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar... Toplumsal hayata katılmak, iştirak etmek bir ihtiyaç mıdır? Bununla ilgili bir, bir iki şey söyleyeyim. Ya katılmak zorunda mıyız yani? Ee, bununla ilgili tabii kitaplar yazılmış, çalışmalar yapılmış, çok şey söylenebilir, dar vakit. Ben hemen sonuca geleyim. Arkadaşlar bu insanoğlunun yaratılışı e, itibariyle insan toplumsal bir vardır. Bakın insan kelimesinin kökeni ile ilgili yapılan çalışmalarda iki kökenden gelmiş olabileceği söyleniyor. Biri nisyan, biri ünsiyet. Ünsiyet yani ilişki demek. Enes mesela çok kolay ilişki kurulabilen, çok kolay cana yakın demek yani. Enes, enilse, enis bu anlamda ünsiyet aynı kökten. Yani insan arkadaşlar ilişki kurmak istiyor. İlişki kurdukça ne sağlıyor insanda ilişkileri arkadaşlar? Güven sağlıyor, prestij sağlıyor, aidiyet duygusu sağlıyor. Bunlar insanda en temel ihtiyaçlar arasında sayılıyor. Abraham Maslow'un insanın temel ihtiyaçlar hiyerarşisine bir bakın yani bir piramit üzerinde açıklar. En altta biyolojik ihtiyaçlar sonra psikolojik ihtiyaçlar sonra sosyal ihtiyaçlar vardır. Bunlar birisi karşılandıkça ötekini isteriz. Yani mesela karnımız aç, yemek yok, açlıktan ölmek üzereyken kimse beni sevmiyor diye üzülmeyiz. Ama karnımız doyunca, evimiz bulunca, başımızı bir yere sokunca insanlar beni içlerine almıyorlar, işte beni kimse aramıyor falan diye dert etmeye başlarız. Yani bugün bizim toplumdaki depresyon sebeplerinin çoğunluğu tok olmamızdan arkadaşlar. Yani dert başka ciddi bir derdimizin olmayışından kaynaklanıyor. Peki toplum bize bu aidiyet ihtiyacımızı karşılar, kabul görme, sevgi, sevgi ihtiyacımız, onay ihtiyacımız, beğenilme ihtiyacımız bunları karşılarız toplum içerisinde. Karşılığında ne yapar toplum arkadaşlar? Sınırlar koyar. Sizin özgün Sonundanın var, özgür değil, orijinal yani. Liğinizi kısıtlar, özgünlüğünüzü kısıtlar toplum der ki benim istediğim gibi olacaksın. Seni severim, seni el üstünde tutarım ama bir şartla benim istediğim gibi olacaksın. Benim sınırlarıma uyacaksın der. Hatta arkadaşlar bu en baştan itibaren böyle şekillendiğimiz için Çoğu zaman biz zaten yetişkin bir insan olduğumuzda o orjinalliklerimizi daha çocukluk döneminde terk etmişizdir. Yani toplum bizi istediği gibi şekillendirir. Peki İslam ne diyor bize arkadaşlar? Dinimiz ne diyor bize? Yani toplum ne istiyorsa senden ona uy çünkü toplumsallaşma ihtiyacındasın. Toplum tarafından kabul edilme ihtiyacındasın diyor mu? Arkadaşlar tam tersine Kur'an-ı Kerim'de. İşte onlar diyorlar ki biz atalarımızın yolunu bırakamayız, sor bakalım onlara ataları doğru yolda olmasalar da mı? Yani tam tersine kuran kere toplumun seni istediği gibi dönüştürmesi konusunda dikkatli olmamızı söylüyor. Ama mesela topluma karşı görevlerimiz konusunda akrabalarla ilişkiler, komşularla ilişkiler bir düşünün yani. Ana babayla ilişkiler... İşte arkadaşlık adabı, dostluk adabı bir düşünün toplumla ilişkilerimiz konusunda da sayısız tavsiyede bulunuyor, sayısız kural koyuyor dinimiz. İşte bu sancılı bir süreç arkadaşlar yani hem toplum içinde olmak istiyoruz, o toplumun nimetlerinden yararlanmak istiyoruz ama bir taraftan da toplumun bizi sıfırlamadan, biz olduk, bizi olduğumuz gibi demeyelim de yani orijinalliğimizle kabul etmesini istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi kadınlar konusuna getireceğim bunu. Yani biz istiyoruz ki bugünkü modern demeyim de, yani günümüzün Müslüman kadını ne istiyor arkadaşlar? Ben diyor üniversite okudum, bu kadar eğitim aldım, yani bir mesleğim olsun diyor. İşe ne diyeyim, kendi param olsun diyor. Mesela muhtaç olmayayım diyor, yani kendi paramı kazanayım diyor. E bir sürü sektör var ki burada kadınların da olması gerekiyor. Yani tıp gibi, eğitim gibi alanlarda, daha mesela işte psikoloji, pedagoji gibi alanlarda, daha pek çok alanlara bana göre alan kısıtlaması yok ama hani bazı alanlarda kadın olması şart. Ne olacak? Yani hangi kuaföre gideceksiniz, hangi terziye gideceksiniz? Ee, çalışmak deyince hep prestijli meslekleri düşünmeyin yani. Her meslekte, her branşta neredeyse kadınların da olması ...biz diğer kadınlar için de bir avantaj yani. Ee, bunu istiyoruz ama bir taraftan da... ...modern dünyanın, modern çalışma hayatının... ...bu çalışma hayatının kurallarının... ...bizi kendi istediği kalıba sokmasını istemiyoruz. Şimdi uyarladığımı gördünüz mü arkadaşlar? Problemi. Ee, yani mesela diyor ki sana... ...iş hayatı... E, ...aranızda inşallah o şartlarda çalışanlar hiç yoktur arkadaşlar... Ben de hiç bilmiyorum iş kimyasını Ancak filmlerden falan biliyorum Bir de birkaç tane ahbabım var Yani bu üst düzey şirketlerde Üst düzeyde çalışmış hanımlar Birisi dedi ki Hocam dedi Bu şirketlerde dedi Öyle pozisyonlar vardır ki Büyük plazalar falan var ya arkadaşlar. Oralardan çıkanlara böyle Hep biz saygı duyuyoruz hani Böyle janti hepsi pırıl pırıl falan Hiç, hiç temiz bir hayatları yok çoğunun bazılarının dedi bir tek görevi vardır bazı kadınların dedi İ, e, rakip firmalarla görüşmelerde karşı tarafın temsilcisinin dikkatini dağıtmak dedi. bir tek görevi budur dedi yani gelecek ortama girecek çıkacak bir şeyler sunacak çay getirecek kahve getirecek falan e, yani tam anlamıyla kadın cinselliğini istismarı ve kullanılması beyaz yakaladık ve, ve bunun için de hani üniversite okuduk, bunun için de bu kadar eğitim aldık vesaire. İşte bu açıdan ben şunun altını çiziyorum arkadaşlar. Her yerde bulunabiliriz, her iş sektöründe çalışabiliriz, efendim seyahate katılabiliriz, çocuklarımızın okullarıyla, hastaneleriyle ilgilenebiliriz veya işte evlenmemiş bir hanımızdır e ihtiyaçlarımızı her anlamda karşılayabiliriz. Ama Allah'ın çizdiği sınırlara riayet etmek kaydıyla ve ilkelerimizin olması kaydıyla. Cinselliğimizi en küçük bir menfaat için dahi bu isterse kalabalık bir sırada öne geçmek olsun. Hiç fark etmez yani. Küçük veya büyük hiçbir konuda kadınlığımızı kullanmadan, kadınlığımızı bir avantaja dönüştürmeden efendim var olmamız gerekiyor. Ee, mesela genelde bu işte kadınlar e, konusu konuşulurken, kadınların toplumsal hayatı falan buna dair kurallar konuşulurken hep böyle üst sınıf kadınlar konuşulur. Arkadaşlar köylü kadınlar var, hizmet sektöründe çalışan kadınlar var, e, fa fabrikalarda konfeksiyonlarda, atölyelerde kayıtsız, çok zor şartlarda çalışan kadınlar var. Mesela işte kadınlar çalışmasın diyenler. E veya bu 28 Şubat süreçlerinde işte hepsi bıraksın işleri başörtülü kadınlar diyenler. Arkadaşlar ne yapsın peki bu kadın? Hepsinin böyle varlıklığı, kendisine hayat boyu bakmayı taahhüt etmiş kocaları yok ki. Arkadaşlar ne yapacak yani? Bir öğretmenesiz ...işte diyelim coğrafya öğretmeni... ...veya ne, ne diyeyim işte, ...başka bir öğretmen... ...sen e, mesleği bırakacaksın... ...bu işi yapmayacaksın... ...ee ne yapacağım ben nasıl geçineceğim... ...nasıl kirayacağım... ...olsun merdiven silersin... ...kapıcılık yaparsın diyebilir miyiz yani? Bu bakımdan yani... E, ...bu kadının... E, ...toplumsal hayata iştirakinin... ...çok boyutları varken... ...bunu demek istedim arkadaşlar... ...mesela bugün... Ya şimdi bugünkü şartları konuşalım şimdi. Bilmiyorum burada kiralar nasıl? Üstülerde felaket. Felaket. Müslüman aileler, orta sınıf. Üst sınıf değil. Orta sınıf Müslüman aileler erkek çocuğunu daha evlendirirken çalışan kadın arıyor. Bir zamanlar bunu kılıyorduk. Ya diyorduk bir Müslüman erkek evine niye bakmayı düşünmüyor da hani çalışan kadın arıyor diye. Ee, Hanımı çalışmak isterse, çalışırsa ayrı almayan daha en baştan bu şartı koymak nasıl bir şey falan diyorduk. Şimdi gördük Hanyayı Konya'yı arkadaşlar. Bir tane maaş ancak normal bir elin kirasına yeter. İkinci bir maaşlar belki işte geçinebilirler. Hatta yetişkinler varsa daha böyle düşük pozisyonlarda çalışıyorlarsa bana göre yani bir bu şu anda İstanbul'un Üsküdar'ın bir gece kondu mahallesinde bile kimseye muhtaç olmadan yaşamak için asgari ücretle çalışıyorsanız evde 3-4 kişinin çalışması gerekiyor. Kirada oturuyorsunuz. Ne olacak şimdi? Müslüman yeşil sarıklı ulu hocalar diye bir şey var ya ifade. Yeşil sarıklı ulu hocalar ne diyecek bu konuya? Arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Arkadaşlar. Dindarlıkla bütün hayatın diğer bütün unsurları arasında bir etkileşim vardır. Etkileşim vardır. Yani siz insanları e, üç kuruşa muhtaç eden bir sisteme doğru gitmişseniz oradan sonra da işte kadın evine, evinde otursun, çocuklara baksın falan diyemezsiniz. Tabii ba daha başka pek çok trajedileriniz var. Yani çelişkileriniz var daha doğrusu. Bütün kız çocukları okusun, tabii ki ben de ondan yanayım. Ama hiçbiri çalışmasın. Bu ne saçma şey. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? En son bizim e, Ayşe Hanım'ı görüyorum galiba. Karanlıktasınız peki yüzlerinizi seçemiyorum. Bizim Ayşe da bulunduğu bir e, çalışma grubumuz var. Kur'an'ın kadınlarını çalışıyoruz. Ki yaklaşık bir buçuk yıldan fazla oldu. Efendim o çalışma grubunda Hazreti Şuaydın kızlarını okuduktan sonra çalışan kadın konusunu okuduk. Bence ...sahibin kızları Kur'an'da çalışan kadın... ...örneğidir. Ee, ve e, o grup... ...250 kişiden oluşuyor. Rica ettim... ...hepsine çalışan kadınla ilgili... ...fikirlerini yazmalarını. Çok ilginç fikirler çıktı arkadaşlar. Ama bunların hepsinin... ...ortak noktası... ...Müslüman kadının... E, ...çalışabilmesi için yani... ...değerlerinden, ailesinden... ...çocuk eğitiminden falan... ...vazgeçmeden çalışabilmesi için... Çalışma saatlerinin esnek olması gerekiyor. Çalışma saatlerinin esnek olması gerekiyor mesela. Neyse bunu geçelim arkadaşlar. İkincisi, birincisi tesettür dedim. İkincisi ihtilat dedim hatırlayın. İhtilat meselesi de dikkate, dikkate alınması gerekiyor. O da arkadaşlar bir kadınla bir erkeğin dışarıdan bir üçüncü kişinin müdahale edemeyeceği şekilde baş başa kalmamaları bir yerde. Üçüncü kişinin müdahale edememesi derken neyi kastediyorum? Yani müdürün odasına girdi bir bayan öğretmen diyelim, kalktılar kapıyı kilitlediler. Bu şeydir, halimeti sahihadır. Dolayısıyla bu caiz değildir arkadaşlar. Ama bayan öğretmen bir bunu anlatacak, müdürün odasına girdi fakat her an kapı açılıp içeriye birisi girebilir. Orası halimet olmaz. Yani orada ihtilat sayılmaz. Bu ihtilat meselesi yani kadın erkeğin bir arada olması meselesi konusunda ben bugün ne yazık ki tesettürde gösterdiğimiz ciddiyeti ve samimiyeti ve prensipliliği o konuda gösterdiğimiz kanaatinde değilim çok fazla. Biraz o konuda sınırlar çok zorlanıyor arkadaşlar. Benim, benim bu konudaki kanaatim şudur, şimdi sorular da gelir daha detaylandırabiliriz isterseniz. Benim kaniyatım şudur, kadın erkek bir arada çalışabilir mi bir okulda, bir hastanede, işte herhangi bir gerekli bir kurumda? E, çalışabilir arkadaşlar ama zorunlu çalışma e, ve o çalışmanın mecbur kıldığı görüşmeler dışında e, samimileşemez. Diyeceksiniz ki bu ne perdiz, bu ne ya yani nasıl olacakmış bu? E, çok zor değil arkadaşlar, ilkeleriniz olması gerekiyor. Ben mesela kadın erkek müftülükte, diyanette, başka kurumlarda gerekli olduğu zaman toplantıya katılabilirim. Çok katıldım. Toplantı bitti, İzkişah'ı yapıldı, toplantı bitti. Hep beraber yemeğe gidiliyor. Gitmem arkadaşlar. Çünkü yemeğe gitmek zorunda değilim. Anlatabildim? Anlatabildim mi? Yani bu benim tercihim. Hani siz de böyle yapmak zorundasınız demiyorum. Kalabalık kadın erkek karışık yemek yenmez mi? Yenir. Bir, bir restorana da gidiyoruz, yiyoruz. Ama benim sürekli iş arkadaşımsa o insan, yani beraber çalıştığın insansa böyle e, zorunlu olmayan, daha serbest formlu, böyle herkesin daha özel sohbetlere girdiği ortamlarda e, bulunmanın çok doğru olmadığı kanaatindeyim arkadaşlar. Problemlerin buralardan çıktığı kanaatindeyim. Bu iki meseleye dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yani şu var. Hayrettin Karaman Hoca Allah uzun ömürler versin. Bu konuyla ilgili değil de ama genel olarak onun bize bir tavsiyesi olmuştu bir derste. Dedi ki daha altına inmeyeceğiniz bir en alt basamağınız olması lazım. Yani işte bugün buna sınırlar deniyor psikolojide. Kırmızı çizgiler deniyor. Eğer siz dini açıdan mesela giyim kuşamla ilgili olabilir bu. İşte kadın erkek ilişkileriyle ilgili olabilir, banka faiz, mesela ekonomi konularla ilgili olabilir, herhangi bir konuda yani, dini açıdan Şu, şuradan sonrasını ben yapmayacağım. Yani buraya kadar yapabilirim, burdan sonrasını yapmayacağım dediğiniz bir sınır kendinize koymazsanız arkadaşlar hayatınız yol geçen hanına döner. Ve bir baktığınızda yolun sonunda kendinizi bile tanıyamazsınız. Ya ben nasıl bunları yaptım dersiniz. Niye? Çünkü ilkeleriniz olmadığı için, prensipleriniz, sınırlarınız olmadığı için böyle olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Allah'ın çizdiği sınırlara saygı duymak, riayet etmek, vakur olmak, ciddi olmak. Ama bunlar erkekler için de söz konusudur. Yani kadınlar ciddi olacak da erkekler... Harşa yani yalaka, yavşak mı olacak? Hayır, tabii ki onlar da ciddi. Onlara ciddiyet kadından daha fazla lazım hatta. Onlar da ciddi olacak, vakur olacak, heybetli olacak, iffetli olacak. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar iffet sembolü olarak anlatılan isimler var. Bunlardan ilk aklınıza gelen hangisidir? Hazir Bilkuluk Meryem dedi, bir grup Yusuf dedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani iffet sembolü Kur'an-ı Kerim'de Aynı zamanda bir erkek, bir kadın ve bir erkek, görüyor musunuz? Ya bizde ise iffeti kimden bekliyorlar? Sadece kadından, böyle bir şey olamaz. Yani Züleyha'nın karşısında olsaydı bu kadınlar ne yapacaklardı? Şey bu erkekler, günümüzdeki erkeklerle şeyi suçluyorlar ya, kadını suçluyorlar. O zaman Yusuf da kansaydı yani Züleyha'ya. Tabii ki şeytanlaşmış insanlar olacak, Tabii ki günaha aldırmayan insanlar olacak. Bütün dünya muttakilerden oluşmuyor yani. Peygamber Efendimiz döneminde de öyleydi. Bütün dünya muttakilerden oluşmuyordu. Ne yapacak? Kişi ki? kendisine hakim olacak, iffetli olacak, nefsine hakim olacak. Ee, erkeklerde ama kadınların arkadaşlar böyle bir durumda onlara düşen görevin sorumluluğun bunu bazıları kabul etmese de, ben biraz bu konularda eski kafalıyım arkadaşlar, bir tık daha fazla olduğu kanaatim değil. O da şundan dolayı, e, acizane kanaatim yanılıyor olabilirim, istisnalar da olabilir. Geneli söylüyorum arkadaşlar, kadınların erkeklere olan zaafından daha fazladır erkeklerin kadınlara olan zaaflar. Yani erkekler kadınlar konusunda çok daha zayıftır kadınlara göre. Öyle olduğu için bizim onların bu zayıflığını kullanmamamız gerekir. Tahrit etmememiz gerekir. Ama tabii adam sapıktır. Her şeyden kendine bir şey çıkarıyordur. O ayrı yani. Peygamber Efendimiz ne diyor mesela arkadaşlar? Bir insanın diyor senin evini gözetlediğini görüyorsan sen onun gözünü çıkarsan sana günah yok diyor yani e, niye gözetlettiriyorsun niye işte perdeni örtmedin kapını örtmedin ya da işte şöyle yaptın böyle yaptın e, demiyor peygamber efendimiz ona da dikkatinizi çekmek isterim efendim tesettür neyi sağlıyor toplumda bir kadın yani o tırnak içinde hani pektan kadın olarak değil bir insan olarak fikirlerimizle bilgilerimizle yeteneklerimizle mesleki yetkinliğimizle efendim orada hangi işi göreceksek o işle toplumda bir insan olarak bulunmamızı sağlıyor arkadaşlar. İşte dediğim gibi ses tonumuzdan yürüyüş şeklimizden diğim kuşamıza varıncaya kadar burada biraz da belirleyiciler örflerdir arkadaşlar. Yani e, öyle bir toplum düşünün ki kadınların tamamı mesela uyduruyorum makyaj yapıyorsa Makyaj yapmak dikkat çekici bir şey olmaz. Burada örf belirleyicidir ya. Yani. Veya bazı kadınlar mesela hayatı boyunca her gün biraz makyaj yapar yani. O kadın artık öyle kabul edilmiştir. Dolayısıyla kişisel örf yani kendi tarzımız, toplumsal örf o sınırları belirler. Yani herkes şöyle olacak diye bir sınır bütün dünyadaki kadınlar için. Konamaz. Ekvatordaki kadının giyim kuşamıyla kutuplardaki bir olamaz. Köyde yaşayanla bir büroda çalışan, bir ofiste çalışan kadın bir olamaz. Ama hepsinin de bir alt limik, bir üst limik, kabul edilebilir kısmı, kabul edilemez kısmı vardır. Değil mi arkadaşlar? Giyim kuşamda, ilişkilerde, ses konumunda yani size insanların abla, yenge durumuna göre yani bana şimdi hacı anne diyorlar, işte hacı anne on demesi veya hanımefendi demesi yani öyle bakması biraz da bizim nasıl davrandığımız, nasıl bir imaj, nasıl bir intiba uyandırdığımızla ilgilidir. İnşallah hiç kimseyi kıracak bir söz söylememişimdir. Arkadaşlar bazen şundan da insanımız tedirgin oluyor. Dinlerken şöyle dinliyorlar Kur'an'ı veya İslam'ı. Ee, beni onaylasın. Yani ben şu kitabı okuyayım ve diyeyim ki ben harikaymışım. Burada her şey yazılan her şeyi ben yapıyorum. Böyle istiyorlar. Bu zayıf denlik değeriyle alakalı bir şey psikolojik açıdan. Neyse orayı geçiyorum. Ama arkadaşlar İslam'ın bizi onaylamak gibi bir amacı yoktur. Bizi bilgilendirmek gibi bir amacı vardır. Yani doktora gittiğinizde doktorun size her şeyi çok harika, hayat tarzın çok doğru, böyle devam et demesini istiyorsunuz. Yoksa aksayan ne var? Başıma bir iş açılır mı? İşte ben neyi doğru yanlış yapıyorum? Bunu mu duymak istiyorsunuz? Değil mi? Bunu duymak. Onun için o parayı veriyoruz. O doktora. Onun için diyorum ki bakın Kur'an'ı okurken belgesel izler gibi okuyun. Romantik bir film gibi değildir Kur'an. Belgesellerde arkadaşlar aslanlar ceylanları yer. Yediği zaman başarılır. Eğer aslan ceylanı avlayamazsa aslanın suyu tükenir. Anlatabilir mi? Ceylanların suyu tükenmiyor yani veya tarşanların. Onu doğayı bize anlatır yani. Bu kitapta, Kur'an'da arkadaşlar bize nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, neyin hesabını vereceğiz, Allah bizden ne istiyor, işte niye bizi imtihan ediyor da falan, onu o zaman sorarsın. Ama şu anda imtihandasın. Anlatabildim mi Bakın arkadaşlar. Yani şu anda o soruyla vakit kaybettiğinde imtihan ediyor. Ama takıldıysan oraya, sonra düşün onu sen gene veya bir taraftan düşün bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani Cenab-ı Hak arkadaşlar bu priori sorular Cenab-ı Hak seni yaratırken sana sormadı sorsaydı zaten Tanrı olmazdı seni niçin yarattığını da sana sormadı sorsaydı Tanrı olmazdı sen olmaz. Allah seni yarattı bu dünyaya gönderdi hiç de fikrini de sormadı çünkü sen onun eserisin dengi değilsin esirisin. Ve dedi ki seni imtihan edeceğim. Arkadaşlar vahiy, din, peygamber, kitap Allah'ın bir lütfudur. Çünkü Allah şöyle de diyebilirdi. En kulum mesela gelirdik bu dünyaya ne din var, ne kitap var, ne peygamber var, ne günah var, neyse, hiçbir şey yok. Tamam mı? Kural. Hayal edin. Herkes kafasına göre yaşıyor. Yaşardık. Sonra ölünce dedi derdik ki hesap var. Ama Ya Rabbi hiç söylemedin. Ama akıl verdi. Tahmin etmen gerekirdi. Anlaman gerekirdi. Boşuna mı oradasın yani? Şimdi gel bakalım senin aklın öyle de çok güveniyorsun aklına. Doğruyu yanlışı bilebilir. Tamam senin aklına göre doğru ve yanlışı yaptın mı ne kadar yaptın hesap ver diyebilirdi. Kanunsuz suç olmaz ilkesi. İşte burada da işliyor arkadaşlar en baştan daha ilk insan ilk peygamber hiçbir zaman bilgisiz bırakmıyor diyor ki sizi imtihan edeceğim şunları şunları soracağım diyor ve inanılmaz bir esneklik arkadaşlar hayal kurun bu da son sözüm olsun İçinizde çocukları olanlar vardır ergenlik çağlarında işte 10 yaşlarında falan şimdi sizin öyle bir gücünüz olsaydı ki o çocuğa istediğinizi yaptırıyorsunuz böyle, aklınızdan bir şey geçiyor, şak, çocuk yapıyor. Böyle bir gücünüz olsaydı. Nasıl yapardınız çocuklarınızı arkadaşlar? İnanılmaz yani. Onda diyorum ki ah yatsalar, hepsi pat pat pat yatar, biliyor. Mesela. Saat 6'da ya ben çağırmadan kalksalar bıktım artık, hepsi kalkmış. Değil mi? istediğiniz gibi yapardık değil mi? arkadaşlar Allah'ın bizim üzerimizdeki gücünü düşünün ve bizi kendimize bırakıyor ya. Müthiş bir değer bu. Allah'ın bize verdiği müthiş bir değer. İşte kadınlar konusunda da öyle. Arkadaşlar Allah Teala bizi değer veriyor, var ediyor, yaratıyor. Bütün dünya tarihi boyunca her toplumda kadın aşağılanmıştır arkadaşlar. Kadınların yüceldi Amazonlar diyorlar, onlar da hikaye midir gerçek midir bilmiyoruz. Her toplumda, Uzak Doğu'ya bakın, Batıya bakın, her yerde arkadaşlar, çeşitli şekillerde, az veya çok, bazılarına daha az, bazılarına daha çok, e, trajik, umut bir şekilde de bir taraftan da bütün tanrıçaları kadın yapmışlardır. Yani hem sosyal hayatta aşağılıyorlar ama tanrıçaların hepsi kadın. Seyyid Kutuk diyor ki, çünkü diyor tanrısını da yönetmek istiyor insan diyor. Tanrısını da yönetmek istiyor diyor. Onun için tanrılar kadın diyor. Efendim, ee, bize bir din getiriyor. Arkadaşlar bu dinde bir defa insan kötü değil, iyi olarak yaratılmış. Kadın erkek arasında kulluk bakımından, cenneti kazanma bakımından, insan olma bakımından, Allah'a muhatap olma bakımından hiçbir fark yok. Tabii ki erkeklerin bazı ekstra sorumlulukları var, kadınların bazı ekstra sorumlulukları var kendi fıtratları ve pozisyonları gereği. Ayrıca her insanın da ekstra sorumluluğu var arkadaşlar. Allah'ın huzurundaki hesabın kuralı ne biliyor musunuz? Neka ekmek, o ka köfte. Kural bu. Ne kadar verdiyse o kadar soracak arkadaşlar. O yüzden mesela bütün kadınların hesabı birbirine eşit mi? Hayır. Bazı kadınların başı bile ağrımadan hayatta babası değer vermiş, abisi değer vermiş, kocası değer vermiş, herkes saygı duymuş, bazıları böyle yaşıyor. Bazısı da hayatı boyunca belli doğrultamıyor yani hesapları bir mi olacak? Bir olmayacak böyle bir dinimiz, böyle bir sistemimiz var. Bir de biz hiç kimsenin hatırı içinde bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Ne babamızın hatırına ne kocamızın hatırına ne patronumuzun, ne işte devletimizin vesaire. Bu bizim Allah ile aramızdaki kulluk gereği. Sadece en yüksek merci olarak Allah'ı görüyoruz. لَا تَعَتَ لِمَحْلُوقٍ اِنْدَ مَأْسِيَتِ khaliq. Hiçbir ee, şey, hmm, halika isyan konusunda hiçbir mahluka itaat edilmez prensibiyle hareket ediyoruz. Allah'a iman ediyoruz. Onun huzuruna vardığımızda tek başımıza olacağız. Bu hayatın hesabını tek başımıza vereceğiz. Hiç kimse bizim yanımızda olmayacak. O yüzden de hiç kimsenin hatırına Allah'ı kızdıramayız. O kimse bizim yanımızda olmayacak arkadaşlar biz hesap verirken. Tek başımıza hesap vereceğiz. O yüzden e, prensiplerimizi belirlerken de bu prensipler Allah ile bizim aramızdadır. E, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği yetenekler doğrultusunda hiçbir sınırlama olmadan e, kulluğumuzu, insanlığımızı yaşarız. Allah'tan başkasına da e, bu konuda e, efendim kural koyucu olarak itibar etmeyiz diye büyük bir cesaretle <gülüyor> bitireyim son sözüm bu olsun. Allah'a emanet olun. Sorularınız varsa...